Merhabalar. 94.9 Açık Radyo'da kalmışla güreşiyoruz. Ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzat. Karakter grubunun <gülüyor> artık sonuna geldik. Bugün bir misafirimiz var. Sevgili Alper. Alper Hasanoğlu. Ee, onun eveliyatında bir sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. Değil mi? kalmışla güreş Gmail adresimiz var. Instagram adresimiz var. Bir de sık sık kullandığımız Twitter adresimiz var. Daha çok hani Podcast'ları dinleme anlamında da sadece bizim program değil diğer Açık Radyo programları dinleme anlamında da paylaşımlar yapıyoruz. Orada bazen hani konuşamadığımız şeylerle ilgili de e, görseller ve e, bazı metinler paylaşıyoruz. Onu hatırlatayım. E, bir de sevgili dinleyicimiz Zeynep Erim hanımefendiye de teşekkürlerimizi iletelim. Eksik olmasınlar bugünkü programımızın destekçisi. Sağolsun. Efendim Hoş geldin Alper bu arada evet. Hoş bulduk Teşekkür ederim davet için Ne e, demek? Tam ben yerinde Zaten çok severek dinlediğim bir programda. Teşekkür Hep, her ederiz rastladığımda Davet edilmekte ayrıca böyle Hoş Karşılıklı <gülüyor> Programlar arası Sevgili dinleyicilerimiz Biliyorlar tabii Alper Asanoğlu da Açık Radyo programcılarından e, Biz e, böyle bir konuk olduğu zaman Kısa bir özgeçmiş e, tanıtımı yapıyoruz Onunla bir girişelim e, Biliyordur pek çok dinleyici. Ama e, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde fizyoloji ihtisası yaptıktan sonra 97 yılında psikiyatri ve psikoterapi alanında uzmanlaşmak için İsviçre'ye gidiyor Alp Karasanoğlu. 2010 yılında İstanbul'a dönüyor. O tarihten itibaren de terapi grup adı altında ekibiyle birlikte profesyonel hayatını sürdürüyor psikiyatri psikiyatrist ee, ve psikoterapist olarak. Olarak, evet. Ee, yayınlanmış beş kitabı var. Ee, son yıllarda felsefe ve psikolojinin tekrar bir araya gelmesi için çaba sarf ediyor. Bu amaç doğrultusunda da Klinik Felsefe Derneği adıyla bir derneğin kurulmasına ön ayak oluyor. Ekleyeceğim bir şey var mı? Ee, son bir yılımı Nietzsche ile yatıp kalkarak geçiriyorum. Ee, 2020 Eylül'ünde de bir e, Nietzsche'nin şiir çevirilerinden başladığım bir şey üzerinden Nietzsche'nin hayatını, psikolojisini, yani Nietzsche'nin kendi psikolojisini ve aynı zamanda psikolojiye katkısını anlattığım bir kitapla ilgili olarak çalışıyor. Tamam. Güzel. Bu da güzel Bu da bir, bir ön, haber ön, olsun. Ön haber olsun. Evet. <gülüyor> Evet efendim. Şimdi Kamusla Güreş malumunuz sözcüklerin e, alt yapılarına kökenlerine çok çeşitli disiplinlerdeki anlamlarına e, giderek e, ilerleyen bir program. E, biz zihin süreçleri üzerinden bu yeni yayın döneminde e, gidiyoruz ve e, bütün bu akılla, ruhla, e, beyinle, zekayla e, ilgili e, büyük şemanın içerisinde debe. ...belenirken mi diyeyim, güzelken mi diyeyim... ...belenirken güzel kelime bence... ...öyle mi o güzel kadar, kadar çağrısız <gülüyor> olmayalım ama... E, ...karakter sözcüklerine odaklanmıştık... ...birkaç hafta boyunca... ...beş hafta oldu herhalde Kerem... E, ...karakter eş ve yan anlamlı ...sözcüklerin e, peşinden gittik... Şimdi karakterden ruha doğru bir gidiş yaparken bu köşe başının çok uygun bir konu oldu Alper Asanoğlu. Çünkü karakterle ruhun da çok iç içe geçen, zaman zaman e, ayrı duran e, yanları içinde bizi birazcık daha kafamızdaki karmaşaları netleştirecek belki. Ya da kar, daha karmaşık. Kar. Evet. Çünkü ben... Benim kafamın çok net olduğunu zannediyorsanız yanılıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> diye <gülüyor> Ya aşırı net kafa iyi değildir. İyi değildir, değildir, zaten, değildir zaten ya. Efendim karakterde e, çok tekrarladık. İsteyen e, e, dinleyememiş, kaçırmış olan dinleyicilerimiz geçmiş programlarımıza zaten ulaşabilirler. Açık radyo sayfasından, Twitter'dan, postlardan, podcastlerden. Şöyle bir toparlama sadece yapalım. 20 aşkın sözcük üzerinde durduk. Ve hemen hemen her sözcüğün köken bilgisine gittiğimiz aslında bu e, kalıp, damga, mühür, mask, hı hı. doğuştan gelme ve değiştirilemezlik anlamlı bir kökenden çıkışa e, vardık. Bir onunla toparlayalım. Evet. E, bu değiştirilemezliğe dair Alper Hasanoğlu'nun diyeceği bir şey var mı? Çünkü hani bir e, program öncesinde konuştuk tabii. Değiştirilebilirliğini de gördük o konuşma esnasında. Çünkü bir doğuştan getirdiğimiz bir şey vardı ve sonra... Evet. E, karakter e, şimdi bu işleri psikiyatri psikoloji işlerinin neredeyse e, tamamını en başta e, Almanca konuşulan dünya çok fazla e, karıştı şey yaptı çünkü biliyorsunuz Alman psikoloji psikiyatrisi filan bu konularda çok etkili daha sonra dünyanın diğer yerlerine aslında biraz daha fazla yayıldı e, ve an, e, eski günancayla ile çok bağlantılıdır Almanca ee, o yüzden mesela aslında yani şeylerde Heidegger'de felsefe ile ilgili şeyler der. Yani felsefe iki dilde yapılır. Eski Yunanca ve Almanca diye. Hmm. Sartlar, Fransız filozofları da filan. Üç H'yı kendi dilinden okumadan önce felsefe yapamazsınızlar 3Ada H'da Husserl, Hegel ve Heidegger'dir. Hmm. Yani o yüzden böyle baktığımızda antik Yunan'daki yani eski Yunanca'daki anlamı ee, e, o yani o damga ve değiştirilemez olma anlamı Almanca'ya da bu dilsel yakınlığı nedeniyle Almanca ile eski Yunanca çok yakın. Ben eski Yunanca öğrenmeye başladığımda onu fark ettim. Yani gramer kuralları bilmem neler. İşte bana eski Yunanca hocam e, bak bu böyle oluyor eski Yunanca'da deyince bana çok gayet normal geliyordu. Hmm. Çünkü Almanca'da bir, yani. çok ee. acayip kolay daha kolay öğreniliyor. Neyse mesela o değil. Şu e, karakteri Tanımlarken e, Almanlar eski Yunanca'dan bunu almış oldukları için o damga değiştirilemez meselesini. Onlar çok kullandılar ve ilk başta e, e, nörozları ve e, psikoz diye ikiye ayrılır. Psikiyatride bütün e, hastalıklar. Bir de karakter bozuklukları tarif ettiler. Yani hmm. e, şimdi e, bizim kişilik bozuklukları diye ya da işte İngilizce disorder ya da Almanca şüttürnk olarak adlandırdığımız ama Türkçe'de birazcık böyle hani e, birinin karak şeyine kişiliğine <gülüyor> bozuk demek böyle çok hoş, hakaretmiş gibi, gibi, gibi oluyor. E, oluyor. İngilizce ve Almanca da o kadar öyle e, gelmediği için hastalık demek yerine çok uzun ...biri bozukluk, disorder kelimesi... ...ya da stern kelimesi tercih ediliyor psikiyatride... ...bütün hastalıklar içinde... ...o yüzden de kişilik bozuklukları deniyor... ...yani karakterin... ...karakter bozukluklarından da kişilik bozukluklarına geçildi... ...tanım olarak... ...çünkü yine de karakter... ...hani o değişmeyen bir şeymiş gibi... ...düşünülüyor... ...ama biz tabii şimdi Türkçe... Ya da hani Türkçe'ye Farsçadan ve Arapça'dan geçen kelimelerle e, biraz daha bu meseleye yaklaştığımız için e, yani dil üzerinden anlatı, anla, anlaşabiliyoruz. Ve Türkçe'de bunu şey yaparken karakter özellikleri değil de değişmeyen karakter özellikleri dediğimiz şey mizaç hmm. e, hmm. olarak kullanılıyor bizde daha çok. E, yani e, ve bu hani e, yedisinde neyse yetmişinde de odur meselesi de o kadar az üç özellik ki, yani üç tane özellik e, değişmeden e, kalıyor kişide. Neymiş onlar? E, Üçünü spektrum olarak düşünebiliriz. Bir tanesini içe dönüklük ve dışa dönüklük Hı -hı. arasında bir yerdeyizdir. Hı -hı. E, yani illaki Cem İmmaz kadar dışa dönük olmamız Hı -hı. gerekmez ya da bir IT direktörü kadar bilgisayar başında yalnızca yazılım yapan insan olmamız gerekmez. Ortalarda bir yerlerde durur İkincisi, tamamıyla vurdun duymaz olmakla Kaygılı olmak. Hmm. Üçüncüsü pasif ve agresif olmak arasında. Pasif ve agresif böyle birazcık tanımlamadan geçince ya yanlış anlaşılabilir. Pasif daha çok altta alan uyum sağlamaya çalışan peki diyen Bu B, karakter. A tipi B tipi gibi bir şeyler hatırladım birden yarım yırtık psikoloji bilgimden. Ya o o, o şeyleri Hı, ben çok bil, e, çok bilmiyorum o o kavramları ben psikoloji okumadığım için ama a, e, evet duydum ben de ama mizaç özellikleri olarak bun, bunlar mutlaka başka insanlar başka e, şekilde tanımlamış olabilirler. Eee agresifti agresif aslında inakçı, hakkını oh. arayan ee, Renan, <gülüyor> arayan ve e, şey yapan, e, tuttuğunu koparmaya çalışan kişi. E, e, bu üç özellik, yani nasıl yetiştirelim, anne babamız nasıl olursa olsun, içinde bulunduğumuz toplumsal koşullar ne olursa olsun, biz e, burada kenarlarında biraz aşağı biraz yukarı oynarız ama e, azıcık içe dönük, biraz e, kaygılı ve... Pasif bir insansak azıcık bu hayat boyu aslında biraz böyle sürer. Hmm. Tabii ki anne babamız bu karakter bu mizaç özelliklerimiz doğuştan getirdiğimiz özellikleri iyi anlayıp farkında varıp bize buna uygun bir e, destekte bulunurlarsa hmm. bizde psikolojik sorunlar olmaz. Ama mesela ben aslında içe dönük bir insanım. Ee, biraz da şeyim böyle e, kaygılı bir biriyim Aha. bana her, her a, misafirler geldi hadi bakalım oku a, amcaları bir Atatürk şiiri derseniz ben <gülüyor> e, utangaç e, iyice içe dönük e, be, beceremeyen yapamayan ve işte okuyamadığım için orada da gülücükler olacaktır mutlaka kendine güvenmeyen bir insan olurum <gülüyor> ama dışa dönük bir çocukken çocuksam da masada otururken lafa karışıp sus büyükler konuşurken sen karışma lafa terbiyesiz dersen de bu sefer de agresif bir insan haline dönüşebilirim. Yani e, mizaç... Ee, anne babalar tarafından iyi yönetildiğinde anlaşılıp iyi yönetildiğinde. Burada evlenilere mesaj da var aynı zamanda. Evet. Tabii, <gülüyor> tabii, tabii. İyi yönetildiğinde düzgün bir şey oluyor ama Nihan e, Kaya diye e, bir biz onu bir programımızda konuk etmiştik. E, o biraz tabi çok agresif davranıyor bu konuda ama iyi aile yoktur diye bir kitabı var mesela. Evet biliyorum. E, yani orada çok sert giriyor bence o kadar yani her şey konuda ona katılmıyorum ama. E, yani söylediğin şu lafı çok iyi, çok hoş bir şey olarak düşünüyorum. İyi bir aile, iyi bir aile olamayacağını bilen ailedir. Farkındalık. Farkındalık. Çünkü yanlış yapacağız hep. Yanlış yapmamız mümkün değil. Ama büyük yanlışlar yapmamak için... Ee, yani iyi, iyi yani. Ol, evet iyi bir iyi aile olmanın mümkün olmadığını bilirsek daha az yanlış yaparız gibi geliyor var. Benim de burada aklıma şey geldi. Sık sık kullandığım e, bir kitaptır aslında. E, yalçın Küçüğün Anne Baba ve Diğer Ölümcül Şeyler diye bir öykü kitabı var. O da aslında Yalçın Küçük değil. Yanlış Yalçın de Küçük değil. Yanlış söyledim. Ne söyledim? Yalçın Yalçın Küçük. Yalçın Küçük dedim. Hayır hayır evet. E, bir, ona küçüktü. Tosun Tosun, evet, tamam. Bir de Yalçın Küçük var. Evet. Efendim tekrar e, toparlıyoruz. Yalçın Tosunu. <gülüyor> tosun. Neyse ki entelektüel bir e, grup içersin diyeyim. <gülüyor> Yalçın Tosunu <gülüyor> öykücü. E, e, anne babanın, e, ailenin insan üzerindeki o etkisi ama daha çok olumsuz etkisi üzerinde Hı -hı. durmuş. Bütün öykülerinde genel teması bu bağlamda gidiyor. Birazdan İhan Kaya'nın iyi aile yokturuna paralel giden bir şey. Ya. O geldi aklıma. E, ama mümkün olabilenin en iyisini yapmak e evet. senin bizimle program öncesindeki konuşmanda bir sıralaman vardı. İşte bu doğuştan gelenleri konuşmuş Biraz olduk özellikle. böylece. Sonra evet. da psikolojiye evet. gideceğiz herhalde. Evet. Gideyim mi? E, bir Gide şarkı arası verelim bence önce. O evet, geldi efendim, zaman hızla geçiyor efendim. Madem bu kadar <gülüyor> psikolojiyle de bağlantılı gidiyoruz, bize takık bir davranış e, gösterelim dedik Kerem'le. Evet. Geçen haftalarda e, Personal Jesus'ı dinlemiştik orijinal e, şekliyle. Depeche Mode'dan. Evet, Depeche Mode'dan. Şimdi Merlin Mod. Manson'dan geliyor. Merlin Manson'dan bir cover'ını dinledik Personal Jesus'ın böyle devam edeceğiz Takıntılı bir biçimde cover'larına Devam <gülüyor> <gülüyor> Peki öyle <olsun. gülüyor> Bir soru, neden ee, bir psikiyatrist gelince takıntı geldi aklınıza? İşte obsesif kompulsif bozukluklar başlığı altında da bir sorumuz vardı. Oradan <gülüyor> çağırıştı. <işte. gülüyor> Efendim, sevgili Alper Hasanoğlu, hem programcımız, hem de konuğumuz olarak şu anda bizimle birlikte 94.9 Açık Radyo'dayız. Yeni açanlar varsa hatırlatalım. Hem karakter hem ruh başlığı altında konuşarak ilerliyoruz. Şu şu an biraz karakterde takılı kaldık ama doğuştan getirilen özelliklerden bahsetti devam evet. ediyoruz e, e, geçen programda e, ben dinlemiş olduğum için programın podcastinden e, kişilik de karakterle e, eş anlamlılar arasında evet. kullanılan bir şey olarak ben e, gördüm e, ama aslında biz e, psikiyatride ve psikoterapide kişiliği karakter olarak değil e, ...mizaç özelliklerinin üze, üzerine e, eklenen, e, eklenen e, psikolojik, sosyal, kültürel e, e, yaşantıların, deneyimlerin sonucunda... ...aslında hiçbir zaman için sabit kalmayan, günden güne devamlı değişen... E, yani iyileşen ya da kötüleşen değil de, değişen dönüşen Hı -hı. demek daha doğru olur sanırım da bir e, yapı yani dinamik bir yapı olarak an, anlıyoruz tamam yani 7'sinde neyse 70'inde de o değil efendim e 7'sinde neyse 3'ün o, o ilk evet ilk üçler evet yani, üç evet. yani ben içe dönüksem içe dönümdür yani kurulan bir çatı var çatmak dedik ya. Evet. <gülüyor> o, yani onun için bir sürü işte dediğiniz vesile olan. O yüzden olan... yapı demek daha mantıklı evet. oturdu değil mi? Hani evet. konuştuğumuzda yapı oturuyor mu evet. diye evet. düşünmüştün evet. sen. Hı -hı. Otur, Aslında oturdu. yapı daha oturuyor. Evet. Yani hani bizim şeydeki gibi e, bu hani e, gece kondu gibi dikilen apartmanlarda hep şey bırakılır diye evet. bir kat daha çıkarız diye. Filizler. Aslında e, biraz e, kişilik öyle bir şey yani. hep bir Çatıyı çatmamak lazım <gülüyor> <gülüyor> bir kat daha çıkma şansımız var ya. bir kat indirme Bilmiyorum şansımız var ama o var. kat nasıl olacak işte bazen böyle ahşap binaların <gülüyor> üzerine böyle beton çakıyorlar evet. <gülüyor> o zaman ne oluyor böyle bir şey biliyor musun <gülüyor> aslında yani birbiriyle hiç uyuşmayan bir sürü kat var Hong Kong gibi Evet bir şey yani, bir şehir ya. tam da öyle dediğin gibi yani ahşap şeyin üzerine bilmem ne çatılıyor kişilik hiç öyle e, yani e, bir yerde değil. biz acayip derecede hani beş parmağım de bir değilmiş gibi meselesinde yani bizim içimizde çok acayip kötü yanlar da var iyi yanlar da var. Yardımsever yanlar da var çok böyle ukala bir yan da çıkıyor. Hepsi biziz. Yani evet. o yüzden gerçekten de çok hiç bir şey aslında kişilik baktığınızda. Evet, Doğrudur. Hiçbir mi? şekilde birbirine yakışmayan bir sürü bir sürü e, e, yandan oluşan. Yan dememin sebebi işte İngilizce'den çevir part diye kabul şey yapıyoruz onu hmm. görüyoruz onu yanlar ya da mod diyoruz modlar. Ee, benim e, bu kültürel bir psikoterapi kitabı üzerinde çalışıyorum aynı zamanda içimizdeki kalabalık diye tarif ediyorum onu. İçimizde böyle acayip bir kalabalık var. Hmm. Yani biz de azıcık şey yapsak yani, o, yani hepimiz bunu zaten farkında burada nasıl böyle davrandım filan dediğimiz yerlerde aslında o davranan işte içimizdeki bir yan. Evet. Yani e, ben mesela, e, mesela e, şu, şu anda sen bana şey desen, bana nazik davranıyorsunuz. E şimdi bu ne zırvalıyor, ne zırvalıyorsun sen ya desen bana. Ben acayip derecede yer alınır ve içinden mesela ukalaca. Sen kim oluyorsun da bana bunu söylüyorsun diyebilirim. E, bu da, e, ve bu, bu da bana ait olan bir yer. O kutunun içinde bir sürü şey var, çıkarı veriyoruz evet, duruma göre karşımızdaki öyle. insan. Bir tane orkestra şefi olmasını istiyoruz aslında. Yani iyi bir erişkin olabilmek için. Hmm. E, yani sen bana... Öyle bir şey söylediğinde içimden o ukala ve seni de yani kendi narsistik olarak yaralandığım için o yarayı tamir etmek için seni küçümseyen bir yan da çıkabilir. Ama benim orkestra şefim e, yani prefrontal korteksim e, devreye iyi bir şekilde girebilirse o zaman tamam anlıyorum diyebilir benim o yanıma. E, sana kötü bir şey söylediği için kendini kötü hissediyorsun hepimiz böyle hissediyoruz ama daha... ...uygun bir cevap verelim ve anlaşalım da diyebilir. Evet. Zaten psikoterapi de bu. Peki biraz açalım isterseniz o... ...prefrontal gorteksi. oldu bize program öncesinde hatta çok güzel... küçük bir şema da çizmişti böyle... ...her şeyi bir arada toplayan. Ben de obsesif yanı biraz ağır basan biri olarak... E, e, ...ben de onun aslında birazcık... E, ...neden e. psikiyatristi görünce... O... <gülüyor> ...fark ettim. <gülüyor> o yüzden sürekli bir biçimleme... ...çaban var yani. Evet. Ama çok güzel şu an defteri de zaten... ...yanımızda açık konuşurken tartışa... ...konuşa güzel bir şey çıkmıştı bu. Çoklu ve birbirine benzemez... ...bambaşka şeyleri bir arada barındıran zihinle ilgili öyle gidebiliriz yani. Evet. Ee, yani hani e, Freudyen e, şeylerle kavramları daha anlaşılır hale getirmek için kullanabileceğimiz bir şey. Çünkü hani süper ego, ego ve it deyince çok fazla anlaşılmıyor ama aslında Türkçe'ye şunları şöyle çevirebiliyoruz. ...sizin mesela yine karakterle ilgili olan... ...kullandığınız başka bir benlik var... ...dediğiniz hı hı. şey. Benlik... ...şimdi ben benliği self olarak... ...kullanıyorum. Self'e karşılığı olarak... ...ama psikiyatri ve psikoterapi... ...jargonunda self'in... ...ya da self'in karşılığı aslında... ...kendilik. Ama kendilik bana... ...o kadar kötü bir kelime geliyor ki... ...yani kendilik falan çok acayip... ...o yüzden benlik demeyi seçiyorum. Hı hı. Yani benlik... ...bana şeymiş gibi geliyor. Hani... E, lik eki sanki bir e, çanta haline dönüştürüyor onu. E, hmm. Ve o çantanın içinde bir sürü benler var. Benlik bir e, şeyin içine, kutunun içine koymak gibi. Self de aslında biraz öyle. Demin söyledim o yanları benliğin içinde e, içine e, atmış oluyoruz. Ve e, ego da aslında Almanca'da das ich ben. Yani e, hmm. mi yani e, sonuç olarak. Ego, latincesi benim. Hmm. E, süper ego da ee, şeyin aslında das überich yani üst ben Almanca'da. Ee, şey ise aslında das es yani it denen şey idem, latince idemden e, düşüne, e, düşünebiliriz. A, İngilizce karşılığı aslında the it. Hmm. Ama neden it, latince'den aldıkları için it demişler ama aslında şeyin söylemeye çalıştığı Freud'un söylemeye çalıştığı das es demesinin sebebi İngilizce'deki bir şihi it yani cinsiyet yok. insan değil daha çok nesne ve hayvan hayvan hmm. kısmı olarak kullanalım. Hmm. Ee, yani içgüdüsel yani kültürel uygarlaşmış kültürleşmiş uygarlaşmış sivilize olmamış yani. e, yanlarımızı anlatmak için das es diyor. Hayvanı aşağılamak için değil yani hayvani evet. e, içgüdü, içgüdüler kısmı da yani bedensel ihtiyaçlarımız ee, ihtiyaçlarımız kısmı ...bizim bu idimiz... ...yani das es yani alt benlik diyoruz. Şimdi Türkçe bir o var. De. O da çantada mı? <gülüyor> yani süper ego onu... ...çantaya koymuş mu? E, ego şimdi çantasında bunlar, mı? Eğer e, yani anlamak için... ...önce yapılandırmak ve kategori... ...şey yapmak gerekiyor. Kompartımanları... ...ayırmak gerekiyor. Sonra da... ...aslında bunların Birbiri, birbiriyle, birbiriyle... ...çok ilişkili, geçer, oldu. ilişkili olduğunu... ...anlayabilmek gerekiyor. Şimdi e, ego yani ben... Ee, bunların tamamı yani ben, e, üst ben ve alt ben. Hı hı. Bunların tamamı aslında kültürel e, ve sosyal e, etkilerle birlikte benliği, kişiliği oluşturuyor. Hı hı. Ee, e, burada e, şeyini yaptığı prefrontal korteks olarak anlandırabileceğimiz yani beynin en gelişkin yeri yani hayvanlarda değil de insanlarda daha çok daha büyük olan kısmı yani muhakeme, bilişlerden sorumlu, algılarımız, yargılarımız, ön yargılarımız, kültürel olarak öğrendiğimiz, aileden aldığımız değerler, bütün zamanın ruhu, bütün hepsi aslında bir şekilde profrontal kortekste yani üst ben dediğimiz yerde ortaya çıkıyor. Ama bizim çok ciddi temel bedensel, fiziksel Gereksinimlerimiz var. E, aynı açlık, susuzluk gibi aynı zamanda başka gereksinimlerimiz de var. E, Freud'un kendisi değil, Nietzsche eder? Hiçbirimiz aslında kendi beden, kendimiz bedenimizin, kendimizin efendisi değiliz. E, bilinç dışımız. Yani o, o ihtiyaçlarımız esas olarak bizi yönetir. Biz kendimizi yönettiğimizi zannederiz. Ben yönetiyor zannederiz. Aslında bir tek orkestra şefi yok gibi sanki bu durumda. Aslında Öyle orkestra mi? şefi kendisine orkestra şefi zanneden şey. O De da o da yapılıyor. Yani yapılma bir şey, yapma bir şey, sahte bir şey. Biz gerçekten ben olabilsek, yani gerçekten e, alt ben olabilsek o zaman çok daha başka bir şey haline dönüşeceğiz. Tamam. Şimdi e, şöyle e, konuşmalara doyamıyoruz. En azından bu programda bu başlığı bitiririz diye düşünüyorduk ama bitmeyecek. Çünkü bir de benim amigdal sorularım olacaktı. Tamam. Bu prefrontal loba Haftaya bağlı olarak. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, Alper Hasanoğlu ile beraber karaktere bir giriş yapmış sayıyoruz kendimizi evet. ve karakteri oluşturan o temel öğelerden bahsettik. Aslında birçok sözcüğe de vardık. Onları Twitter'da paylaşırız. Devam edecek Alper'in. E, bugünlük programımızı bitirelim. Bugün e, yeni yılın da ilk programı e, evet. bizim için. E, güzel yıllar bir kere daha dileyelim. Evet, yeni yıl, evet, yeni umutlar. Yıl. <gülüyor> evet. Evet. Herkese iyi yıllar, evet, e, iyi yıllar Üst benliğin e, etkisinin. E, üst ben. Üst ben halik yok bundan ha, yok, doğru. Dedi. Üst ben. Üst ben. Ee, yani birbirini engellemediği, bastırmadığı, olan şeyi çok değiştirmeye çalışmadığı, yıllar gündem zamanlar diyelim. Yeni yıl şeyi temennis. Ancak böyle bağlayabildim. <gülüyor> <Evet. edeyim de. gülüyor> i̇yi oldu, iyi oldu. Ama çok iyi oldu. <gülüyor> Gelecek hafta hep birlikte devam edeceğiz. Hoşça, Hoşça kalın. kalın. Hoşça kalın.